Hmm, ama Düşünün sanki, Hüsamettin Bey, vaktimiz var. Müsaade edersen düşüneceğiz. Ee, Beyle sanki ama bak senedeyle gelmiyor mu? Bu aşağı ayrancı daha bir aşağı kimin duruyor diğerlerinden. Ama yok yok bak bak. Bu yukarı ayrancı da az aşağı değil ha. Yani. Oğlum ama bildiğim kadarıyla bu Orta Hisar Köyü yukarımuş ovasından daha aşağı. Fakat...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 Pardon abi devam <gülüyor> edin devam <gülüyor> Evet arkadaşlar Yanlışlıkla korneye basmışlar Kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Üsamettin Bey. Ne demek? oğlum mele yanlış bastık falan. Ben de adrenalin yüklenmesine sebep oluyorsunuz burada. Çıtıtıtıtıtır ediyorsunuz adamın sinirini bozuyorsunuz ya. Bu ne vurdum duymazdık? Bu ne tavlum Ne biçim bir yarışmaya? Pekala ya Üsamettin ya. şey Bey. Hüsamettin, ee, arkadaşlar e, dikkatli olalım lütfen Üsamettin Bey biraz gerginleşmiş. Ee, evet. Aa. Hüsamettin Bey o zaman dilerseniz joker hakkınızı kullanıp salondakilere soralım. Vallahi hiç kusura bakma salondakilere sormayalım. Çünkü salondakileri hiç gözüm tutmadı. Bunların benim paramda gözü var. Abicim şu yüzlere baksana hele ya. Hele hele şu öndenkini hiç gözüm ee, tutar. Baksana. <gülüyor> evet, gönlüm, görecek kimin bakıyor yani, ya. öyle, evet. Bunlara güvenim güvenim yok. Da <gülüyor> <hiç mutlaka gülüyor> Madem öyle baksana. Hüsamettin Bey o zaman bilgisayar...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 Alo Hakkı Bey. Ben kim 500 bin istemezkiden Kenan Pışık veya e, Haluk Enginer. wow <gülüyor> <gülüyor> no, alçaklar. Demek 500 milyar istiyorsunuz ha. Yüzünüze lanet gelsin. Duydun mu bey? Çocuğumuzu kaçıranlar arıyor. 500 milyar istiyorlar Allah yavrum. Müddetçiler çocuk yaşıyor mu? Sazını duymuş. Arkadaşlar e, yanlış aradılar. E, arkadaşlar hemen Hakkı Bey'i tekrar arıyoruz. Hakkısı <gülüyor> Alo, Hakkı Bey. Ben kim 500 bin istemez Kenan Pışık ya da Haluk Enginer. <gülüyor> Hakkı Bey az önce çıktıydı buyurun ben karısı Merdan. Hakkı bey nereye çıktıydı Merdana hanım? Ay ne bileyim ayol kör olasacağına kahveye gitmiştir. Peki gittiği kahvenin telefonu var mı Merdana hanım? Maalesef yoktur. Emin misiniz? Yok Merdan'ım. Ya Merdan'ım bacım. Ya ben hakkiye demiştim. La Hakkı'ya oğlum demiştim ya. Ben yarışmaya giriyorum oğlum. Joker olarak sana bağlanacağım evde dur diye.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 Pardon İslamettin Bey yine yanlış kornaymış özür diliyoruz. Ee... Ya yanlış kornaymış da adamı vallahi ciğerimi töktünüz yetiniz ya. Tövbe estağfurullah Allah'tan 3 yanlış korna 1 doğruyu götürmüyor ha. Merak etmeyin 500 bin YT'liyi siz kazanacaksınız. Valla kornalar müsaade ederse kazanacağız de. Bu ne oğlum mübarek stüdyo değil İstanbul Boğazi valla. Vapurlar zert pırt korna çalıyor susmak bilmiyor sanki ha. Aha yine çalıyor bu lan? Oğlum yine mi yanlış bastınızlar? Yok abi bu sefer sistem otomatik çaldı. Hala! Gemenet canı! Çocuğumu getirin! <gülüyor> <gülüyor> Türkiye rakibine tek arkası bırakın. Öbür... Berke, perişan Eşanefem şimdilik kadar Perişan Eşanefem her gün 7, 10, 15, 20, 24 saatlerinde yanılacağı ya, Dünya Yazan ben Pekin oynarlar benim var Pekin Fırat Paşa teknik yapın At var Pekin Perişan Eşanefem Dünya Dünya Dünya Dünya kontere, kontere, feme, feme, et, Dünya, dünya komptere, kompt